Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Asil kardeşlerim Alemlere rahmet olan gelecek Alemlere rahmet Rahmet düşecek Rahmet varlıklara gelirken Rahatsız edici bir halle gelmeyecek Rahmet varlıklara Şafkatle dokunarak gelecek Varlıkların üzerine inerken zarif bir inişle iner. İnsanlık alemi farkında olarak veya olmayarak alemlere rahmet olana muhtaçtı. Kalpler çölleşmişti. İnsanlığın kalbi sahralara dönüşmüştü. Merhamet, muhabbet ve şefkat en alt noktada seyrediyordu. İnsanlık birbirinin kurdu gibiydi. Güçlü olanlar, kuvvetli olanlar güçsüzleri, zayıfları eziyorlardı. Akif'in deyimiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Kalplerde kavmiyetçilik illeti vardı. Kalplerde putçuluk belası vardı. Hristiyan dünya tevhidi teslise dönüştürmüştü. Allah'tan gayri ilah yoktu ama onlar baba oğul ruh kul kudüs diye ilahı üçe çıkarmışlardı. Ruhban sınıfı oluşturmuşlardı. Toplum üzerine yük olan bir ruhban sınıfı oluşturmuşlardı. Yahudiler kendilerini insanlığın seçkin varlıkları görüyorlardı. Seçilmiş bir toplum, seçilmiş bir kavim olarak görüyorlardı. İnsanlığı onlar yönetecekler. İnsanlarsa onlara hizmet edecekti. İnsanlığı onların hizmetkar olarak görüyorlardı. Bir de Üzeyri, Allah'ın oğlu diye bir inanışın içindeydiler. Hint ve Çin dünyasında Budizm, Kumpüccanizm, Brahmanizm tam bir putperestliğe dönüşmüştü. Hicaz bölgesi putperestliğin gölgesi altındaydı. Kabe putlarla doluydu. Kabilecilik, kabileler arasında savaş, toplumu bitap düşürmüş, yorgun düşürmüştü. İnsanlık alemlere rahmet olanı bekliyordu. Alemlere rahmet olan gelecekti. Rahmet elçisi gelecekti. Miladi takvimler 571'i gösteriyordu. Anne Amine tatlı bir telaşın içindeydi. Yavrusunun rahm maderine düştüğü günden bu yana bir sancı bir ağrı yaşamamıştı. Sanki yüklü değil gibiydi. Kendisini daima hafif hissetmişti. Çocuğunun varlığı ona daima huzur vermişti. Kencecik bir anne olacaktı. Bu anne daha ömrünün baharında yiğidini de kaybetmişti. Doğacak çocuğu yetim olacaktı. Eşini kaybetmesi onu hüzünlere salmıştı. Ama karnında taşıdığı ciğer paresi ona huzur oluyor, sükun oluyordu. Vakit iyice yaklaşmıştı. Rebihül evvel ayının 12. gecesiydi. Sabaha çok yakın bir zamandı. Sabah rüzgarının esintileri kalplere nasıl da tatlılık veriyordu. Varlıklar alemi bir bekleyiş içindeydi. O gelecekti, O geliyordu Alemlere rahmet olan geliyordu Ahlakı zirvede olacak olan geliyordu İnsanlığa üstad olacak olan geliyordu İnsanlığa iki dünyayı anlatacak olan geliyordu İnsanın varoluş sırrını öğretecek olan geliyordu Hepsinin üstünde, hepsinin ötesinde Hepsinden yüce, yüceler yücesini anlatacak Ona davet edecek olan geliyordu bütün ins ve cinne, ezel ve ebed sultanı öğretecek geliyordu. Rahman olanı, rahim olanı, hallak olanı, rezzak olanı, gaffar olanı, settar olanı, hakim olanı, tevvap olanı, halim olanı, esma-i hüsnâ sahibi olanı öğretecek geliyordu. Alemlere rahmet geliyordu. Varlıklar alemi bekliyordu. İnsanlık bekliyordu. Meleklerde tatlı bir heyecan vardı. Heyecanla bekliyorlardı. Şifa ve Fatıma hatunlar hazırdı. Anne Amine dünyaya bir nur topu getiriyordu. Doğum ne kadar kolay oluyordu. Aylarca sancı duymamıştı. Acı duymamıştı anne. Şimdi nur topu dünyaya teşrif ediyordu. Anne yine acı duymuyordu, sancı duymuyordu. Melekler tekbir getiriyordu. Varlıklar alemi Sübhanallah diyordu. Allah eşsizdir, eşe benzeri yoktur diyorlardı. Bütün varlıkları var eden, bu alemlere rahmet olanı var eden, eşsiz olan Allah'tır diyorlardı. Ve alemlere rahmet olan teşrif ediyordu. Şifa hatun hayretler içindeydi. Fatma Hatun hayretler içindeydi. Nurtopu yavruya hayran hayran bakıyorlardı. Doğuştan göbeği kesilmiş, doğuştan sünnet olmuş diyorlardı. Hemen anne Amin'in kucağına veriyorlardı. Nurtopu'nun kokusu anneyi mest ediyordu. Ömründe böyle güzel bir koku terennim etmemişti. Annesinin dilinden "Ahmed'im, Ahmed'im" kelimeleri dökülüyordu. Rüyasında defalarca ciğer paresinin doğumunu görmüştü. Her cehten Ahmet, Ahmet diye sesler duymuştu anne. Bir gün insanlığa rahmet olan öyle konuşacaktı. Ben, Atan İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Hz. İbrahim Aleyhisselam bir gün, 2500 yıl önce öyle niyaz ediyordu. Rahman-ı Rahim'e öyle dua ediyordu. Bakara suresinin 129. ayetinde ifadesini buluyordu. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün olan, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin buyuruluyordu. Hazreti İsa aleyhisselam müjdeliyordu. Saf suresinin 6. ayetinde, Hatırla ki Meryem oğlu İsa Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın elçisiyim Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeci olarak geldim demişti Fakat o kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler Annesi Amine'nin rüyasında Ey Amine sen bu ümmetin efendisine hamilesin o doğduğunda adını Ahmet Koy deniliyordu. Çocuklar cennetten dünyaya sarkan güzellerdi. Cennet kokusuyla gelirlerdi. Anne Amine Ahmet'ini kokladıkça içi açılıyordu. İçi enginleşiyordu. Cennetin esintileri Ahmet'in çevresinde tatlı bir rüzgar gibi esiyordu. Amine Hatun yavrusunun gözlerine bakınca hayretlere düşüyordu. Yavrusunun gözleri eşsizdi. Ahu ne muhteşem güzellikti. Gözlerinin beyazı beyazdı, Siyahı simsiyahdı. Beyaz ve siyah tam bir ahengdi. Şiir diliyle öyleydi. Simsiyah gözlerin ahu misalin, Daim hakka bakar herden misalin, Beyazı ölçüsü gözde kemalin, Kaşların sureti gökte hilalin, Razıyım rüyada yüzünü göster, Aşık, kuna can sunmak ister Müjde ey Abdülmuttalip Dünyalar güzeli bir torunun oldu Abdülmuttalip Kabe'nin hicir mevkinde oturuyordu O da hasretle Özlemle bir bekleyişin içindeydi. Haberi duyunca heyecanla, sevinçle yerinden kalkıyor, uçar gibi geliyordu. Nur topunu kucağına veriyorlardı. Aman Allah'ım, bu ne muhteşem güzellik. Nur topu kucağında hemen Kabe'ye doğru yürüyordu. Kabe'de Rabbine şükürler, şükürler ediyor, dualar, dualar ediyordu. Abdülmuttalip, nur topunun kulağına Muhammed, Muhammed diye sesleniyordu. Adını Muhammed koyuyordu Bu güzel insan Bu adil insan Bu Mekke'nin öncüsü insan Şimdi Mekke halkına ziyafetler verecekti Torununun dünyaya teşrifinden dolayı Ziyafetler veriyordu Mekkelilere Mekkeller soruyordu Ey Abdülmuttalip Torununun adını ne koydun Abdülmuttalip Muhammed diyordu Onlarsa niçin Muhammed koydun Abdülmuttalip Göklerde ve yerde övülsün Gönüllerin sultan olsun diye diyordu Abdülmuttalip Bir hafta ziyafet veriyordu Topluma Yemek ikram ediyordu O öyle biliniyordu Ovada halkı doyurur Dağda taşta kurdu kuşu doyurur Denilirdi O çok cömert bir insandı Bir gün gelecekti Önce ümmet vücut bulacaktı İnsanlığın üstadı İnsanlığın örneği bir ümmet vücuda getirecekti. O ümmetin bir elinde Kur'an olacaktı, bir elinde sünneti seni yolacaktı. Şairin diliyle ümmet şöyle seslenecekti. Bir buçuk milyar her gün hep bir ağızdan selamlarız seni, selamlar sana. Ey benim canım efendim, gönüller efendisi, ey evvel zaman, ahir zaman sevgilisi. Adını duyunca dağılır korkularım, Açılır ferahlar yüreğim, Sonra bir hüzne bürünür ağlar yüreğim. Sen savaşın ve barışın rehberi, Sen son hüzün peygamberi, Ezilmişlerin tek umudu, Gariplerin sığınağı sınırsız yurdu, Şimdi sensiz bin ahla ağlar yüreğim, Adını duyunca ferahlar yüreğim. Şimdi seninle her an korkusuz bir dağdır yüreğim. Nehirler bana akar, bir ummandır yüreğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.